Kardeşlerimiz de ezberlemeye çalışsınlar inşallah. vel zahir vel Allah Azze ve Celle'nin bu dört ismi bu şekilde birlikte zikredildiği yer Kur'an'da Hadid Suresi 3. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle bu dört ismini Hüve'l-Avval, vel vel bir Ayette zikrediyor Allah subhanahu ve teala hadis suresi 3. el vel-akhiru vel-zahiru vel-batin ve huve bi şeyin alim. Ve kardeşlerim bununla alakalı en güzel bu manaları tefsir eden, bunun manasını açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbisi Allah Azze ve Celle'ye e, münacatında, seslenişinde, duasında bir arada zikrediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yatağımıza uzandığımız zaman şöyle dememizi emrederdi. Allahümme rabbes semavati ve rabbel ardi, ve rabb arş el azim. Allah'ım göklerin yerin göklerin Rabbi yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım. Rabbena ve Rabbe kulli şeyin Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan faliqal habbi ve'n nawa tuhumu ve çekirdeği yaran u munzile't tevrat ve'l incil ve'l furkan tevratı incili ve furkanı indiren Eûzu bike min şerr külli şey'in ente âhizun bi nâsiyetihi fe her şeyin şerinden, sana sığınırım Allahım, ente'l evvelu felesâ sen evvelsin senden önce hiçbir şey yoktur bu Antal ahiru felleyse beke şey sen sonsun ahirsin senden sonra hiçbir şey yoktur. amtal vahiruleyse şey on sen zahirsin senin üstünde hiçbir şey yoktur ve Antal Bau felleyse duke şey on sen bağıtınsın senden başka kimse yoktur ıkdi anne dene bu Fakri Yarabbi bizim borcumuzu öde ve bizi fakirlikten Kurtar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette sahih Müslim'de bu şekilde bizden birinin yatağına yattığı zaman bu şekilde dua etmemizi e, emrediyor. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu bu duada e, bütün ismin manalarını yani evvel, ahir, el ve el bu şekilde ve ona zıt olan şeyleri e, açıklıyor. Kardeşlerim bu dört isim, Allah Azze ve Celle'nin mekan ve zaman olarak Allah Azze ve Celle'nin kullarını kuşatması manasına gelmektedir. Bu da iki şekildedir. Birincisi mekan olarak, ikincisi de zaman olaraktır. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle... Nedir? Evveldir yani Allah her şeyden öncedir ve Allah Azze ve Celle ahirdir ondan başka hiç kimse yoktur. Allah Azze ve Celle ondan önce olmayan ve ondan sonra olmayandır yani bu zamanı ihatasıyla zamanı kuşatmasıyla. Alakalıdır. Mekanla alakalı kuşatmaya geldiğimiz zaman Allah Azze ve Celle zahir ve batın yani gözüken ve gözükmeyen ne varsa hepsini kuşatmıştır. Demek ki ne kadar aşikar gözüken bir şey varsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle onun fevkindedir. Allah, Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi En zahiru فَلَيْسَ فَوْقَكَ şey ve وَاَمْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ şey Sen zahirsin, aşikarsın, gözükensin, senin üstünde hiçbir şey yoktur, sen batılsın, senden başka kimse yoktur. Kardeşlerim bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle yücelerin yücesidir, onun üstünde hiçbir şey yoktur, Allah Azze ve Celle yüce arşının üzerine istiva etmiştir ve Arş da her şeyin sakfı, çatısıdır. O her şeyin üstüdür. Allah Azze ve Celle de arşının üstündedir. Demek ki bu kardeşlerim nedir? Zahiri olması yani zahiriye dediğimiz şey de her şeyin üstünde, her şeyin uluvunda, yüceliğinde olması manasına gelmektedir. Yine kardeşlerim bununla birlikte Allah Azze ve Celle herkese yakın olandır. فَهُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ اِلَيْكُمْ من حبل الوريد. O size şah damarından daha yakındır. Daha önceki derslerimizde Allah Azze ve Celle burada da geçtiği gibi zahiriye dediğimiz şey nedir? Allah Azze ve Celle her şeyin üstünde, arşının üstündedir. Ama Allah Azze ve Celle ilmiyle herkese, çok yakındır. O bize şah damarımızdan yakındır. Demek ki ne kadar içimizde gizlediğimiz sır varsa Allah Azze ve Celle hepsini bilmektedir. Yüceliğine rağmen Allah Azze ve Celle kullarını ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Hiçbir gaybi ilim onun için gaybi değildir. Apaçık aşikardır, bilinendir. Hiçbir uzak Allah hiçbir uzak uzak olan nedir? Allah'a uzak değildir, hiçbir sır da Allah için nedir? Bir sır değildir, apaçık bir şekilde açıktır Allah Azze ve Celle'ye. Demek ki kardeşlerim, bütün bunları bilen bir kul, yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyin üstünde, arşının üstünde, ama ilmine her yerde gizli aşikar ne varsa hepsini bildiğini idrak eden bir kul ne yapar? Allah'a karşı kendisine daha hoşoluğu, daha zelil bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye güzel bir şekilde ibadet eder. Ve yine ahiriye dediğimiz yani ondan başkasının olmamasına nedir? Bu da insana e, varılacak şeyin gayenin amacın yalnız ve yalnız Allah olduğunu bildir. Siz ne yaparsanız yapın sonuçta dönüş olan nedir? E, Allah'adır, onun rızasıdır. Ondan daha büyük bir matlup, daha büyük bir istek nedir? Ee, yoktur. Her şey Allah Azze ve Celle'ye dönecektir. Ondan başka nedir? Hiçbir, e, bunun ardında varılacak hiçbir şey yoktur. Bütün sebepler de nedir? Bu şekildedir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin zahiriye dediğimiz her şeyin üstünde olması ve bunu aynı zamanda kullarının işlerini yönetmesini ve bütün amellerin kendisine yükselmesini, itaatlerin ve bu şekilde nedir? Bütün kalbin Allah Azze ve Celle'ye yönelmesini e, gerekmektedir. Bununla birlikte e, insanın Allah Azze ve Celle'nin huşu duyması onun önünde boyun eğip başka hiç kimsenin önünde huşuyla huşu duymayıp, Boyun eğmemesini itaat etmemesini gerektir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Hac suresi 62. ayeti kerimesinde ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Böyledir. Çünkü nedir? Hak olan Allah'tır. بِاَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقُ Hak olan Allah Azze ve Celle'dir. Ondan başka ibadet ettikleriniz de batıldır. Ve اللّٰهَ هُوَ الْعَلَيْيُ الْكَب۪يرُ Ali yüce olan, büyük olan, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki kardeşlerim, ye dediğimiz, yani yücelik nedir? Allah Azze ve Celle'ye ait bir şeydir. Her kim bunu kabul etmezse, muhakkak ki, Kalbi daralır, kalbi dağınıklık parçalanmış bir şekildedir. Yöneleceği bir kıblesi yoktur ve kastedeceği bir mabudu bir ilahı da yoktur. Demek ki kardeşlerim yine batıniye dediğimiz şey de Allah Azze ve Celle her şeyi bilmektedir. Kullarının her şeylerini gizledikleri, e, sakladıkları, ortaya çıkarttıkları ne varsa Allah Azze ve Celle onu bilendir. Ve bunu bilen, bunun farkında olan bir mümin de ne yapar? Gizledikleri şeylerde de, açığa vurdukları şeyde de Allah Azze ve Celle'nin rızasını e, kazanmaya kendisini sevk etmektedir. Bu dört isme baktığımız zaman Al al vel vel Demek ki Allah Azze ve Celle ibadeti kendisinde toplayan dört kelimedir. Ve yine bütün vesveselere karşı müminin içi, mümini vesveselere karşı koruyandır bu. Çünkü kardeşlerim Ebu Davud'da Süneli'nde gelen rivayette Ebu Zümeyl e, Simah bin Velik'ten radıyallahu anh'udan gelen diyor ki ben İbni Abbas'a dedim ki bu göğsümde gönlümde bulduğum da nedir? İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh'uma o nedir? Vallahi ben onu söyleyemem. Kalbimde bir şeyler var ama söyleyemem. Onun üzerine dedi ki o şektir şüphedir şüpheden bir şey mi deyince o güldü diyor. O zaman diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ondan hiç kimse kurtulamaz. üzerine Allah Azze ve Celle فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكْكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ Eğer sana indirdiğimizden şüphe içerisindeysen senden önce indirdiğimiz kitap okuyanlara sor ayetini indiriyor Yunus suresi. 94. ayet-i kerimesinde. Bunun üzerine dedi ki eğer nefsinde böyle bir şey duyarsan yani bir şey, bir şüphe duyarsan şu ayeti oku diyor. Huvel avvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. Hadith suresi 3. ayet-i kerimesinde eğer kalbinizde bir vesvese, bir şey, bir şüphe duyarsanız ne yapın? Bu Hadith suresi 3. ayet-i kerimeyi okuyun. Allah da ne yapar? Sizdeki o şüpheyi, vesveseyi keser. Bu da nebevi bir sünnettir kardeşlerim. Bazılarında vesvese gelir, şüphe gelir. Kıldığı namazdan, işte oruç tuttuğu, oruçtan aldığı abdestten ne yapar? Şüphe eder. Acaba elimi yıkadım mı, yıkamadım mı? Namazımda Fatiha'yı okudum mu, okumadım mı? Tahiyat okudum mu, okumadım mı? Gibi vesveseler nedir? Bu sureyi okuduğunuz zaman bu ayeti Allah Azze ve Celle'nin izniyle vesvesene ne yapar? Ortadan kalkar Allah'ın izni ile. Evet Allah